İsra Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kulu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan alıp Mescid-i Aksa'ya kadar götüren Zat-ı Ecelli ve A'la Her türlü nakisalardan münezzehtir O Mescid-i Aksa ki Biz onun etrafına feyiz ve bereket verdik Ve bu gece yolculuğunu ona, o peygambere Ayetlerimizden bazısını gösterelim diye yaptırdık Şüphesiz ki o, asıl o, her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi kemaliyle görendir. Biz Musa'ya kitap verdik ve o kitabı benden başka hiçbir vekil tutmayın diye İsrailoğulları için bir hidayet rehberi kıldık. Ey Nuh ile beraber gemide taşıyıp selamete çıkardığımız insanlar zurriyeti şu bir hakikattır ki Nuh, çok şükreden bir kuldu. Biz kitapta İsrailoğullarına şu haberi verdik. Siz Arzı ı mukaddesle muhakkak iki defa fesat çıkaracak ve muhakkak bana karşı büyük bir serkeşlik yapıp kabaracaksınız. İşte o ikiden birinci fesatlarının ceza vadesi gelince muharebede çok çetin bir kuvvete malik olan kullarımızı Üzerinize musallat kıldık da onlar evlerin aralarına kadar girip sizi araştırdılar. Bu yerine getirilmiş bir vaat idi. Sonra bunlara karşı size tekrar devlet ve galebe verdik. Mallarla, oğullarla sizin imdadınıza yetiştik. Cemiyetinizi de olduğunuzdan daha fazla çoğalttık. Eğer iyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Eğer kötülük ederseniz yine kendinize kötülük etmiş olursunuz artık. Diğer cezanın vadesi gelince yüzlerinizi kötülesinler. Mescidinize birinci defa girdikleri gibi girip tahrip etsinler. Galebe ve istila ettiklerini mahvettikçe etsinler diye başınıza yine düşmanları musallat ettik. Tevbe ederseniz Rabbinizin sizi esirgeyeceğinizi umabilirsiniz. Eğer tekrar fesada dönerseniz biz de sizi cezalandırmaya döneriz. Biz cehennemi kafirlere bir zindan yaptık. Gerçek bu Kur'an insanları öyle bir şeye yola doğrultup götürür ki o en adil ve en doğru bir yoldur. Güzel güzel amel ve hareketlerde bulunan müminlere kendileri için muhakkak bir ecir olduğunu da müjdeler o ahirete iman etmezlere gelince, onlar için de şüphesiz pek açıklı bir azap hazırladığımızı bildirir. İnsan hayır olan duası gibi şerre de dua eder. Pek acelecidir bu insan. Biz gece ile gündüzü kudretimize delalet eden iki ayet nişane kıldık da, gece ayetini silip giderip, Yerine eşyayı gösterici, ziyadar, gündüz ayetini getirdik. Ta ki gündüzün Rabbinizden geçiminize ait bir lütf inayet arayasınız. Yılların sayısını, vakitlerin hesabını bilesiniz. İşte biz böylece her şeyi gereği gibi anlattık. Herkesin dünyadaki amel ve hareketini kendi boynuna doladık. Kıyamet günü onun için bir kitap çıkaracağız ki neşredilmiş olarak kendisine kavuşup şöyle çatacak. Oku kitabını. Bugün sana karşı iyi hesap görücü olarak kendi nefsin yeter. Kim doğru yolu bulursa o doğru yolu ancak kendi faidesine bulmuş olur. Kim de sapıklık ederse o da yanınız kendi aleyhine sapmış olur. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Biz bir Resul gönderinceye kadar hiçbir kimseye ve kavme azap ediciler değiliz. Bir memleketi helak etmek dilediğimiz vakit onun nimet ve refahtan şımarmış elebaşılarına emrederiz de orada. Bu emre rağmen itaattan çıkarlar. Artık o memlekete karşı söz, azap, hak olmuştur. İşte biz onu artık kökünden mahvu helak etmişizdir. Nuh devrinden sonra nice asırların halkını helak ettik. Rabbim kullarının günahlarından hakkıyla haberdardır. Onları hakkıyla görücüdür ya, işte bu yeter.'' Kim bu çarçabuk geçen dünyayı dilerse biz de burada ona evet kimi dilersek ona dileyeceğimiz şeyi çarçabuk veririz. Sonra da onu cehenneme sokarız. O buraya kınanmış ve rahmetimizden kovulmuş olarak ulaşır. Kim de mümin olarak ahireti diler, onun için ona gereken bir sahile çalışırsa işte onların bu çalışmaları meşkur ve makbul olur. Her birine onlara da bunlara da Rabbinin vergisinden bir bira ardınca veririz. Rabbinin vergisi kimseden men edilmiş değildir. Baksana biz onların kimini kiminden nasıl üstün kıldık? Elbette ahiret dereceler farkları itibarıyla da daha büyüktür. Üstün kılmak bakımından da daha büyüktür. Allah ile beraber diğer bir ilah edinme. Sonra kınanmış ve kendi başına yardımsız bırakılmış olursun. Rabbin kendinden başkasına kulluk etmeyin. Ana ve babaya iyi muamele edin diye hükmetti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin nezdinde ihtiyarlığa ererlerse, onlara öf bile deme, onları azarlama, onlara çok güzel... Ve tatlı söz söyle. Onlara acıyarak tevazu kanadını yerlere kadar indir ve Ya Rab! Onlar beni çocukken nasıl terbiye ettilerse sen de kendilerini öylece esirge de. Rabbiniz sizin içlerinizdekini en iyi bilendir. Eğer siz iyi kimseler olursanız şüphesiz ki Allah da daima kendine dönenleri ve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 Öyle bir mecburiyette kalırsan o halde, kendilerine yumuşak bir söz söylemekle mukabelede bulun. Elini boynuna bağlı olarak asma, onu büsbütünde açıp saçma. Sonra kınanmış, peşiman bir halde oturup kalırsın. Şüphesiz ki Rabbin kimi dilerse rızkını genişletir, daraltır. Çünkü o kullarının her halinden gerçekten haberdardır. Her şeyi hakkıyla görendir. Evlatlarınızı fakirlik korkusuyla öldürmeyin. Onları da, sizi de biz rızıklandırırız. Hakikat onları öldürmek büyük bir suçtur. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o şüphesiz bir hayasızlıktır, kötü bir yoldur. Allah'ın haram kıldığı cana haklı bir sebep olmadıkça kıymayın. Kimi mazlum olarak öldürülürse biz onun velisine, mirasçısına, maktulün hakkını talep hususunda bir salahiyet vermişizdir. O da katilde israf etmesin. Çünkü o cidden ve zaten yardıma mazhar edilmiştir. Yetimin erginlik çağına erişinceye kadar malına yaklaşmayın. Meğer ki bu en iyi bir suretle ola bir de, Ahdi yerine getirin. Çünkü ahitten cayanlar sorumludur. Ölçtüğünüz vakitte ölçeyi tam yapın. Doğru terazi ile tartın. Bu hem daha hayırlıdır hem akibeti itibarıyla daha güzeldir. Senin için hakkında bir bilgi hasıl olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz, kalp bunların her biri bundan mesuldür. Yeryüzünde kibru azametle yürüme. Çünkü ne kadar bassan arzı cidden yaramazsın. Boyca da asla dağlara eremezsin. Kötü olan bütün bunlar Rabbinin indinde sevilmeyen şeylerdir. Bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. Allah ile beraber diğer bir ilah edinme ki sonra yerinmiş, kovulmuş olarak Cehenneme atılırsın. Ya Rabbiniz size oğulları beğenip seçti de kendisi meleklerden dişiler mi edindi? Hakikaten siz büyük söz söylüyorsunuz. And olsun. Bu ihtarı şu Kur'an'da türlü türlü şekillerde açıklamışızdır. Ta ki iyice düşünüp ibret alsınlar. Halbuki bu onların haktan nefret etmelerinden başka bir şeyi arttırmıyor. De ki, Allah ile beraber söyleye geldikleri gibi başkaca ilahlar da olsaydı onlar arşın sahibine elbet bir yol ararlardı. O bunların söylemekte oldukları şeylerden tamamıyla münezzehtir, yücedir, büyüktür. Yedi gökle yer ve bunların içinde bulunan melekler, cinler, insanlar... Onu tesbih ve tenzih ederler. Hiçbir şey hariç değil. Hepsi ona hamd ile tesbih eder. Fakat siz onların tesbihini iyi anlamazsınız. O hakikaten halimdir. Gerçekten yarlıgayıcıdır. Sen Kur'an'ı okuduğun zaman seninle ahirete inanmazların arasına gizli bir perde çekeriz. Evet, onların kalpleri üzerine onu Kur'an'ı iyice anlamalarına engel, perdeler gerer, kulaklarına bir ağırlık veririz. Sen Kur'an'da Rabbini bir tek olarak andığın vakit, onlar ürkek ürkek arkalarını çevirirler. Onlar seni dinleyecekleri zaman, hakikatta neyi dinleyeceklerini, gizli ve sinsi konuşurlarken o zalimlerin nasıl, siz büyülenmiş bir kimseden başkasına tabi olmuyorsunuz, Diyeceğini biz pek iyi bileniz. Bak sana nasıl misaller getirip sattılar. Artık onlar bir yol bulmaya güç yetiremeyeceklerdir. Dediler ki biz bir sürü kemik, kırıntı ve döküntü halinde bir toprak olduğumuz vakit mi? Hakikaten biz mi yeni bir yaratılışla diriltileceğiz? Söyle. Gerek bir taş gibi çetin... Gerek bir demir gibi kuvvetli olun. Yahut göğüslerinizde akıllarınızca büyüyen herhangi bir halk olun. Mutlaka diriltileceksiniz o halde. Bizi kim dirilterek geri çevirecek diyecekler. Sen de de ki sizi ilk defa yaratmış olan kudret sahibi diriltecektir. O vakit sana başlarını sallayacaklar da istihza ile ne vakit o? diyecekler. Söyle ki yakın olması me'muldür Allah sizi çağıracağı gün hemen kabirlerinizden kalkıp onun emrine icabet edeceksiniz ve sanacaksınız ki kabirlerinizde ancak pek az bir müddet kalmışsınızdır. Mümin kullarıma söyle Kafirlere en güzel sözünü ise onu söylesinler.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 ''Sana şüphesiz Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır.'' demiştik. Hatırla. Geceli insana gösterdiğimiz o temaşayı ve Kur'an'da lanet edilen ağacı biz başka değil. Ancak insanlara bir fitne ve imtihan yaptık. Biz onları korkutuyoruz. Fakat bu onlarda büyük bir taşkınlıktan başka bir şey arttırmıyor. Şunu da hatırla ki biz meleklere,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 selametinize emin mi olduğunuz olmayın. Sonra kendinize hiçbir vekil bulamazsınız. Yoksa onun sizi tekrar oraya denize döndürüp de üstünüze kırıp büken bir fırtına yollamasına ve nihayet yaptığınız mankörlük sebebiyle sizi boğmasına karşı emniyete mi girdiniz? Bu surette de yine bize karşı onun öcünü alacak bulamazsınız.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 Mahmuda gönderecektir ve şöyle de Rabbim beni sıdk ve selamet girdirilişi ile girdir sıdk ve selamet çıkarışı ile çıkar ve tarafından bana hakkıyla yardım edici bir ücreti kahire ve kudreti kamile ver de ki hak geldi batıl zeval buldu Şüphesiz ki batıl, daim, zeval bulucudur. Biz Kur'an'dan peyderpey onu indiriyoruz ki, her biri müminler için şifa ve rahmettir o. Zalimlerin ise o maddi ve manevi ziyanından başkasını arttırmaz. İnsana nimet verdiğimiz zaman, zikrullah'tan yüz çevirip yan çizer. Ona şer dokununca da pek ümitsiz olur. De ki,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 Sonra bize karşı onu geri getirmek için kendine bir vekil de bulamazsın. Ancak Rabbinden olan bir rahmettir ki onu ipka etmiştir. Hakikat onun senin üzerindeki fazl keremi büyüktür. De ki and olsun ins cin şu Kur'an'ın benzerini meydana getirmeleri için bir araya toplansa, yek diğerine yardımcı da olsalar yine onun benzerini getiremezler. Şanıma an dolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her manadan nice türlüsünü açıklamışızdır. İnsanlardan pek çoğu ise ille gavurlukta ayak diretirler. Biz dediler sana katiyen inanmayız ta ki bizim için şu yerden bir pınar akıtasın.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 cimrilik ederdiniz. Çok cimridir insan. And olsun ki biz Musa'ya açık açık dokuz ayet verdik. İşte İsrail oğullarına sor. O bunlara geldiği vakit Firavun ona, Musa, ben seni herhalde büyülenmiş sanıyorum demişti. O da and olsun dedi. Bunları her biri basiretle görülecek birer ibret olmak üzere göklerin ve yerin Rabbinden başkasının indirmediğini bilmişsindir. Ben de bir avın seni herhalde helak edilmiş sanıyorum. Derken onları o yerden sürüp çıkarmak istedi. Biz de hem kendisini hem maiyetindekileri toptan suda boğuverdik. Arkasından da İsrailoğullarına şöyle dedik. Haydin!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 Hakikat Rabbimizin vaadi katiyen fiile çıkarılmıştır diyorlar. Ağlayarak çeneleri üstüne yüzü koyun kapanıyorlar ve bu onlara derin saygısını arttırıyor. De ki gerek Allah diye at verip çağırın, gerek Rahman diye Habibim at verip çağırın. Hangisiyle çağırırsanız nihayet en güzel isimler O'nundur. Namasında pek bağırma, sesini o kadar kısmada ikisinin arası bir yol tut. Şöyle de, evlat edinmeyen, mülkünde hiçbir ortağı olmayan, züllü acizden naşi, yardımcıya da ihtiyacı bulunmayan Allah'a hamdolsun, onu büyük bil, büyüklükle an.